Dün e, akşam Fatiha Suresi'nden başladık. Elimizden geldiği kadar maal ve tesirini yapmaya çalıştık. O da neden başladık. Fatiha Suresi'nin birinci ayetini ikinci ayetini aldık. E, üçüncü ayetini de aldık. İnşallah bugün e, geri kalan ayetlerini e, süremiz içerisinde bitirmeye gayret tart edeceğim. İnşallah ta Allah bizleri de sizleri de Hak yolda muvaffakiyet Hepimizi hayrın anahtarı şerrin de e, kilidi inşallah hayrı açan sevgili kapıdan ol olmamızı ricaen bu Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli kardeşler Hemen hatırlayalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm ne demekti? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım olduk. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar manasına geliyordu. Elhamdülillahi Rabbil alemin bütün alemleri yaratan, ıslıklandıran Allah'a, Rab'de aittir. Teşekkür hat, Ona aittir. E, teşekkürler ona olması lazımdır. Teşekkürü yegane hak eden odur manasına geliyordu. E, bugün de Maliki yevm devam edeceğiz. İnşallah-u Teala. Maliki yevm Ne demek değerli kardeşler? Tabii bunun e, mali nedir? Önce malinden başlayalım. Din gününün sahibi olan Allah. Din gününün sahibi olan Allah'a bir hamd. Din gününün sahibi olan Allah. Bütün alemleri yaratan olan, yarat, yaratmış olan Allah. Ve bütün alemleri yaratıp rızıklandıran onların hayatını e, idame ettirmelerini sağlayan Allah yedane teşekkürü, hamdı kendisine minnet duyulmasını hak eden bir manasında söyleyebiliriz. Bunu biraz daha açalım. Malik ne demek? Sahip demek. Ee, ve nasıl bir sahip? Otoritesi olan bir sahip. Nasıl bir sahip? Emrettiğinde emrini temsil eden, emrinden geri durmayan, emrinden istediği işi yapmaktan geri çevirilemeyecek olan, emreden, emrini temsil edecek güce kudrete sahip olan e, manasına gelmektedir. Maliki, yoğunik Yevm-i din, yevm-i din ne demek? yevm biliyorsunuz gün demektir. Din ise bildiğiniz gibi din demektir. Din gününün sahibi olan Allah'adır Hamdur. Din günü nedir? Onu bir açalım. Din günü müfessürler hesap günü olduğunu ifade ederler. Yani e, kıyamet akabinde iyi insanlarla kötü insanların ayırt edileceği, İnsanların yapmış oldukları amellerden hesaba çekilecekleri günü. Cennete girenler cehenneme gelecek olanların e, hesaba çekildiği ve ayırt edileceği e, o günü kastediyor Cenab-ı Allah. Din. din gününün sahibi. Hüküm verme gününün sahibi. Siz iyilerden oldunuz bir bu insan için, cennetlikleri için. Siz köklerden oldunuz bir grup insan için cehennemlikler için denecek olan gün. İyilerle kötülerin saf saf ayrılacağı gün. Ee, cennete girecekler ile cehenneme girecek olanların ayrılacağı gün. Bu ayrılma işlemini ayrılma işlemini çekme işlemini yapan Cenab-ı Allah. Bu seçim işlemi İnsanların dünya hayatında kendilerine verilmiş olan ömrü, ömrü malı, ölçü, sıhhati, afiyeti ve diğer vesaire minnetleri nasıl harcadığıyla ilgili bir soru e, ile karşı karşıya kaldıktan sonra e, ve kendilerine gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan gidip ile ilgili bir, soru, bir soruyla karşı karşıya kaldıktan sonra ve o peygamberin kendilerine geçmiş olduğu kitabı tanıyıp tanımadıklarına ilişkin bir soruya muhatap olduktan sonra o kitapta var olan emirlerin, nehirlerin elden geldiği kadar yerine getirilip getirilmediğine dair bir soruyla karşı karşıya geldikten sonra ve bir husus o dinin tebliğ eden, İslam dini tebliğ eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu hakıyla hakkıyla anlayıp anlamadıkları, hakıyla yeteşeyip yaşayamadıklarına dair bir soru ile karşı karşıya kaldırtan sonra verecek oldukları cevabın doğru olması durumunda, gerçeklerle uyuşması durumunda ee, doğru bir cevap olması durumunda cennetlik e, olanlarla yanlış cevap karşısında cehennemlik olanların birbirinden ayrılacakları gün. O hesap günü, o din günü. Evet. Sonsuz bir hayatın başlaması arasetinde sonsuz bir cennet yaşamının ve buna paralel olarak sonsuz bir cehennem yaşamının yani sonsuza dek mutlu olunacak cennet yurduna girmenin, yani sonsuza dek tabi tatiller önleştirdikler için sonsuza dek mutsuz olmayacak ve azap görülecek olan cehennem yurduna gireceklerin ayrıldığı o gün İnsanlık tarihinde, yaratılmışlar tarihinde çok önemli bir gündür. Bugünden daha önemli bir gün yoktur. O gün ki sonsuzluk mutlu, huzurlu Allah'ın tevdi kullardan olarak yaşayacağının müjdesini alacağı gün, eğer değilse sonsuzluk Allah'ın gazabına uğrayıp, Allah'ın gazabına uğrayan, kötülerden addedilen diğer insanlarla solsa bir kötülük yurdunda, azap yurdunda, cehennem yurdunda e, kalınacağını ifade eden, belli eden, o hüsnü sabir eden, o hüsnün zerleti, o gün. O yüzden bu gün çok önemli. Maliki Yobüs ki, yani okuyup geçelim. Bir gününün sahibi. O bir gününün sahibidir dedim. Ama bu gününü ne demek? Neden bu kadar önemlidir? Bir ayette zikredilecek kadar ve birçok ayette zikrediliyor zaten biliyorsunuz. Birçok ayette zikredilecek kadar önemli önemi var mıdır? Neden bu kadar önemlidir bu gününü? Önemlidir çünkü yani mutluluğun e, başıdır. Yine mutsuzluğun başıdır. Cennete girmenin cennete cennetin müjdelenmenin e, anıdır. Yine cehennemde müjdelenmenin anıdır. Bundan daha önemli ne olabilir? Allah'ın senden razı oldum ey kulum. Artık seni de razı olacağım. Bir cennetine sonsuza dek Orada mutlu olarak yaşa ve bütün nimetlerin senin içindir. Diyeceği gün hiç önemsiz olur mu? Yine bir başkasına sen başarısız oldun, sen kötülerden oldun, şeytana uyanlardan oldun, sen de gir cehenneme sonsuza red, burada azap içerisinde kalacaksın. Sen benim kazamı uğrayanlardansın. Sen kötüler, kötülerdensin dediği gün, diyeceği gün hiç önemsiz olur mu? Böyle bir gün için ne kadar ayet tahsis edilse, ne kadar ayette bugün anlatılmış olsa, olursa yeri değil mi? O yüzden işte biz namazımızda Fatiha suresini okurken, manevi eti yoğut din diyoruz için, o din gününün sahibidir diyoruz. O insanlar hakkında son hükmü verecek olandır diyoruz. İyilerle kötüleri ayıracaktır diyoruz. İyilerle kötüleri tütü, ayıracak olan yegane da diyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ee, Rabbimiz o günde bizleri cennetle müjdenen kullarından eylesin değerli kardeşler. O yüzden namazlarımızda bu sureyi okurken özellikle bu ayeti okurken değerli kardeşler bunun ne manaya geldiğini bugünün ne dehşet verici bir gün olduğunu İnsanlık tarihinde ya da tarihinde yaratılanlar tarihinde ne büyük bir gün olduğunu dilelim. Alemlerin son bulduğu, bütün kainatın bütün kainatın son bulduğu, sadece ahiret aleminin var olduğu ve bütün insanlık alemi için, insanlar ve dinler için yaratılmış olan vesair mahlukatın yok olduğu ve sadece insanlar ve günlerin hesap vermek üzere canlı bırakıldığı ve bırakılacağı 50 bin sene sürmesi sürece ifade edilen haritlerde 50 bin sene sürece ifade edilen korku dolu kıyamet sahnelerinin mahşerin mahşer sahnesinin son bulduğu ve nihayetinde iyilerle kötülerin birbirinden ayrılacağı, Allah'ın sevdiği kullarıyla sevmediği kullarının birbirinden ayrılacağı, sen başardın, sen de başarısızsın diye insanlara karnelerinin dağıtılacağı, diplomalarının verildiği o gün hiç önemsiz olur mu? Mümkün değil tabii. O yüzden nalik derken, değerli kardeşler, insan titremeli, korkudan hüngür hüngür ağlamalı. Acaba ben o gün Allah'ın sevdiği, razı olduğu kullardan mı olacağım? Acaba ben o gün cennet ve kullardan mı olacağım? Acaba ben o gün Allah'ın razı olduğu, sevgi, muhabbet duyduğu ve cennetine layık gördüğü kullardan mı olacağım? Yoksa bunun tersine başaramayan, başarısız olan, dünyada bitirmiş olduğu bu imfan süreci içerisinde bir soruya yanlış cevap vermek suretiyle düşük puan alan, sıfır puan alan, belki eksi puan alan insanlardan olup nihayetinde cehennem ile müjdelenen kullardan mı olacağım diye bunun tefektürünü yapmak durumundayız. Manevi bir yolun hepimizin aklına bunun tefektürü, bunun düşüncesi gelmeli değerli kardeşlerim. Öyle düşünmemiz lazım. Akletmemiz lazım. Ayetleri böyle düşünmeden okuyup geçme geçmeyelim. Bakın, bir manalar var. Hani, günde de açık alıp Sadece 3 ayette aşağı yukarı bir, bayağı bir konuşma yaptık değil mi? 25 dakika'ya açtım. Ama hala onların o manaları hakıyla e, ifade edemedik. Bundan aciz olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bütün bekliyel alimi, bütün alimler bu ayetlerin hakkını vermekten acizdirler. Bu ayetler ne kadar anlatılsa e, azdır ve ne kadar anlatılsa yetersiz kalır bu anlatılar, bu tesirler, bu anlama gayretleri şifayetsiz e, kalır. O yüzden değerli kardeşler, biz sadece gözümüzü değil, kalbimizin gözünü açmak suretiyle bu ayetleri çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Bunu yapmak için değerli kardeşler, bu ayetlerin tesirlerini değişik kitaplardan okumak suretiyle mananın sırrına erişme azni ve gayretini taşımamız lazım. İşte burada mesela şimdi kaç kişiyiz? Ee, 11 kullanıcı var şu anda. Ee, bu kardeşlerimiz işte burada şu anda. Bu ayetlerin sözünü anlama konusunda bir niyet arz ediyorlar. Bir gayret arz ediyorlar. Bir e, cesaret ve güzel bir niyet arz ediyorlar. Bu da çok sevinçli bir İnşallah anlayacağız. Anlatıtlarımızı yaşayacağız, yaşatıtlarımızı da insanların yaşaması için anlatacağız. Maliki yoğun isteğin ne demek? Bakın, tüm bunların şu anda aklınıza karşıldığını ve daha derin manaları olduğunu da ifade edelim. Ama biz biraz daha özet dolayı biraz yüzeysel geçeceğiz inşallah. İlla <Sessizlik> kena'budu ve illa kenas ta'imin. ayeti kelimede. Rabbimiz nasıl buyuruyor? Bakın. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım beklerim. Allah kulunun ağzından söylüyor ve kulunun nasıl demesi gerektiğini bu ayeti Rabbine nasıl, hangi sözlerle yalvarmasının uygun ve güzel olacağını bir örnek sözüyle dile getiriyor ve bize adeta hocalık yapıyor, öğretmenlik yapıyor, rehberlik yapıyor. Yanlış söylemeyelim diye güzel bir söz söyleyelim diye örnektir e, ayeti bizlere sunuyor. Ve önemli olduğundan dolayı her müminin bunu denesine ve bir inanç ilkesini Rabbimizin razı olacağı, razı olduğu bir inanç, akide ilkesini, unsurunu burada Rabbimiz bizlere söylüyor. Yanlışlar düşmeyelim diye bunu söylüyor. Çünkü insanlar ibadette ve duada, yardım dilemede en çok hataya düşüyorlar. En çok bu konularda hataya düşüyorlar. İbadette şirke düşüyorlar. Yine yalvarıp yakarmadı da ki o da ibadetin özüdür. Yalvarıp yakarmadı da hataya düşüyorlar. Bu ayeti biraz daha güzel değerli kardeşler. Bu ayeti biraz daha güzel inşallah. Sahala. Çünkü çok önemli bir ayet. Günümüzdeki e, birçok bir hataya e, tabi temas eden bir ayet kelime. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dilerim. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dilerim. İbadeti hak eden ensin, ibadeti sadece sana yaparım. Bütün taat ve ibadetim senin içindir. Senin müdvan içindir, sanadır. Ve ben bu konuda asla sana hiçbir şeyi ortak koşmam. Bu konuda sana hiçbir şeyi ortak koşmam. İbadette sana hiçbir şeyi ortak koşmam diyoruz. Atacağız biraz daha tabii. Ve ya kentçeyimiz, bizim yalvarışımız, yakarışımız, beklentilerimiz, bütün dualarımız ancak sanadır. Biz yardım istediğimizde ancak senden yardım dileriz. Biz İmdat dediğinizde ancak seni, da, seni çağırırız. Senden medet bekleriz insanlardan değil, dinlerden değil, başka mahlukattan değil. Cansız bir takım taşlardan, ağaçlardan, e, kutsal insanların yanlışlıkla, e, tapkınlıkla, kutsal saydıkları yani bir takım şeylerden değil. Ancak senden yardım dileriz. Evet, şimdi birkaç örnek verelim. İbadette şirk olmamalı. Yine yardım dilemede, duada Allah'a ortak koşulmamalı. Bu önemli ilkeleri bu ayette Cenab-ı Allah sizlere anlatmış oluyor, dikkatimizi celdetmiş oluyor. Hem duayı bu, bu, bu yönde yapmamızı, hem de bu konuya özel göstermenizi özellikle bizden istiyoruz. Değerli kardeşler, burada her ne kadar yardım giremek ibadetlerin özü ise de, ibadetin içine girecek bir konu ise de, burada genel bir konuyu zikrettikten sonra, ki o da ibadettir, özel bir konuyu zikretmiştir. Genel bir konuyu zikrettikten sonra özel bir konuyu zikretmiştir. Genel konu ibadet. İbadetin içerisinde özel konu medet bekleme, imdat bekleme. insanın başının sıkıştığında veya sıkışmadığında e, imdada çağırma. Bu özel bir konu. Neden genel bir konu içerisinde özel bir konu daha sonra zikredilmiştir? Bunun sebebi önemine binaendir. Bunun sebebi insanların daha çok bu genel konu içerisinde, bu seri konuda daha çok hata ettiklerinden dolayı Yüce Allah bunu da özel olarak zekretmiştir. Bunu yani e, duanızda, medet beklemesinizde bunu Allah'tan başkasına yapmayın. Gerçekten bunu özellikle Zikretmiştir değerli kardeşler. İbadette Allah'a ortak koşmak nasıl olur. Değerli kardeşler bir ibadeti Allah rızası için yapmanızın yanında gösteriş için yaparsanız Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Bu ortak koşuş çirkin neyiz? Küçürdür. Çirkin küçürdür. Yani ziya. Gösteriş. Gösteriş yapmak. Allah rızası için ibadet yapıyoruz, ama bunun yanında insanların da bizi takdir etmesini hedetliyor isek. Yani Allah rızası için ibadet yapıyorum ama insanlar da beni takdir etsinler diye bir düşünce e, içerisinde isek. Takdir bekliyor isek. Böyle bir insanların gözünde iyi görünme hevesinde isek, bu da ne oluyor? Şirk oluyor ama şirkin küçüğü oluyor. Şirkin nedir? Şirkin büyüğü bir ibadeti Allah rızası için yapıyorsunuz bazen, bazen de başka e, e, makamlar için yapıyorsunuz. Mesela Kur e, Kurban'ı Allah adına kesiyorsunuz ama bir başka kurbanı keserken de başkasının adına kesiyorsunuz. Bu şirkin büyüğüdür değerli kardeşler. Şirkin küçüğü de nedir? Siyah. Riyadık gösteriştir. Bunu da bir şekilde ederselim. İşte Allah-u Teala burada şirkin büyüğünden de küçüğünden de sakınmamızı istiyor. İbadeti, taatı, duayı, yalvarışı, yakarışı sadece kendi makamına yönelik olarak yapmamızı ve o makama etmenizi, özel kılmamızı bizden istiyor ve istemekle kalmayıp Böyle olması için de bu güzel ayet-i içermiş olduğu bu dua şekli ve keyfiyetiyle ondan bu hakleti, bu ilkeyi, bu güzel sıfatı kazanma için ona bu güzel ayet-i bu güzel ayet-i içermiş olduğu bu içerik ile yalvarmamızı, yakarmamızı bir örnek olarak bizden biz de sunuyoruz bizden bunu istiyoruz. Değerli kardeşler, özellikle günümüzde günümüzde hem ibadette Allah'a olsak koşman, ibadetin özü olan duada Allah'a ortak koşmanlar çok cahilindir. Mesela bir insanın başı daralan, denizde fırtınaya yakalanan bir gemi kaybının yetiş kurtar gibi ya Abdülkadir Geylani dese, ki bunlar olmuş örnekler olduğundan kitaplarda da yeri olduğundan dolayı anlatıyorum. Yetiş ya Abdülkadir Geylani bizi kurtar demiş olsa işte bu değerli kardeşler bu hali yalvarışı, yakarışı, medet beklemeyi Kurtuluşu bir insandan beklemektir. Ölmüş olan veya canlı olan bir insan fark etmez. Bir e, insandan kurtuluş beklemektir. Faydayı, menfaati, kurtuluşu, bir zararın desmini, bir faydanın geldiğini, bir faydanın husula gelmesini bir insandan ölmüş veya ölmüş fark etmez. Beklemektir ki işte bu da şirkin en büyükleri arasındadır. Ve böyle yaptığımız takdirde biz buradaki ayete buradaki ayetin vermiş olduğu destura, ilkeye eee davete karşı çıkmış olmaktayız ve bu ayete ters düşmüş olmaktayız. Bilincimizi lekelemiş, resen düşmüş durumdayız demek. O yüzden Biraz daha örnek verelim mesela. E, bugün günümüzde imtihan öncesinde üniversite çocukları imtihana giderken imtihandan bir gün önce bazı yatırlara, türbelere veya insanlar yüzünde kutsal sayılan bazı yerlere işte Urfa'da Balıklıgöl'e İstanbul'da bir Sultana e, ve başka bir de orada bir takım yatırlara, sürbelere gitmek suretiyle o sürbelerin kapısına kalem sokup karıştırmak suretiyle, işte Urfa, Urfa'da balıklı gölde kalemi oradaki havuza uzatıp e, imtihanda başarılı olmayı beklemek suretiyle fil girmiş oluyor bu çocuklar. Haberler işlerken bunları görüyoruz. Efendim bir gün sonrasında bugün cumartesi, yardım, sazat insanlar, bütün gençler çürbeye doğmuşlar. Herkes o çürbelerin kimisi kapısını açılmış, kimisi elini açmış o çürbede yatan insanlardan yardım bekliyor, zihin açıklığı bekliyor, başarı bekliyor, muhabbatiyet bekliyor, insanda en yüksek dereceyi almayı orada yatanlardan bekliyor. Bazıları da Oraya gidiyor ama orada Allah'tan biliyoruz diyor. Halbuki Allah o türbenin yanında değil. Allah onu her yerde görmesine rağmen onun bir türbenin başına gidip de Allah'tan dilemesi çok saçma bir durum gibi görünüyor. Çünkü Allah'tan isteyecekler o türbenin başında ne için var? Oradaki yatırım başında ne için var? Allah haşa orada mı? Allah seni her yerde görmüyor mu? Bazıları da Böyle kendini savunuyor. Ama biz diyoruz ki, eğer sen Allah'tan isteye iş, iş, iş olduğun halde o yatırım o türbenin başına gidiyorsan da orada bu duayı yapıyorsan orada sen en azından oradaki yasan insandan da bir şeyler istiyorsun manasına gelmektedir ki bu da bir başkasından yardım dilemenin bir başka görüntüsüdür. Evet. O yüzden bizler bu konulara dikkat edeceğiz. netillerimizi, gençlerimizi bu tür hatalardan ne yapacağız? uzaklaştıracağız. bunların hata olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi ülkemizde ve başka Müslüman ülkelerde işte şey bir tazlama mekanı kılanlar, kabirler etrafında tavaf edenler Kadir yatanlardan yardım isteyenler çok bugün diyanet işleri başkanlığının birçok ülkede burada Allah'tan başkasından yardım istenmez. bu kadir ehlinden yardım istemek şekildir yazılırları olmasına rağmen cehalet cehaletin işte kol geldiği birçok yerde. Bu levhalar, bu uyarı levhaları dikkate alınmadan insanlar kabirlerden yardım istiyorlar. Kimisi istiyor, kimisi evlenmek istiyor, kimisi bir kurtulmak istiyor, kimisi şifa istiyor vs. Bütün bunlar şiddet kardeşler. Bu konuyu tabii biraz daha açabilir zaman zeki insan verilmiş olan bir örnekten yola çıkarak e, bu gerçekleri anlayacak durumdadır. Bu e, örneklerden yola çıkarak duanın e, hiçbir şekilde Allah'tan başkalarına yapılmayacağı, medet ummanın hiçbir şekilde Allah'tan başkasına yapılmayacağı açıklardır. Mesela toplumumuzda eğitim üstünden eğitimsizine, birçok insanın bilinme geçen bir şey var. Nedir? Ya Allah, Ya Resulallah. Mesela işte, ya ya Rabbim ya Rasulallah bu e, kurtar manasını bir eldeyim. Ya Allah ya Rasulallah kurtar. Bu da nedir? Birinci kısmı doğrudur. Ya Allah kurtar deni demek doğrudur. Ya Rasulallah kurtar deni demek yanlıştır. Bu şifedir. O yüzden bazı insanlar ya Rasulallah dediği halde bunun yetiş ya Rasulallah kurtar ya Rasulallah dediği halde bunun ee, bu kelimeyle Allah kastetliğini söylüyor. Bilmiyor yani. Ya Resulullah demek. Ey Allah'ın etsi demek. Bunu bilmediğinden dolayı Resulullah e, laftır sadece Allah lafına genç bir lafı dolduğunu zannederek e, bunu yapıyor. Hatayla bunu yapıyor. Allah bu insanlara da bunu e, gerçeğini öğrenip gerçeğiyle ameliyatına nasip eylesin. Ama bazı insanlar bilerek bunu yapıyor hem Allah'tan hem de Allah'ın Resulü'nden yardım istiyor ki, Allah'ın Resulü'nden yardım istenmez değerli kardeşler. Ama, bakın, gerek Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse Allah'ın e, talih bir kulundan yardım istemek mümkün mü? Eğer canlıysa, bakın, insanlardan borç, para isteyebilirsiniz. Kuyuya düştünüz, elinizi uzatıp, beni bu kuyudan çek diyebilirsiniz. Efendim, şu işi yapamıyorum, şu yükü kaldıramıyorum, şu el hatta bu yükü kaldır diyebilirsiniz. İnsanların gücü yettiği konularda onlardan yardım istemek mümkündür. Ama insanların gücünün yetmeyetiği konularda onlardan yardım istenmez. Hangi konularda insanın gücü yetmez? Mesela değerli kardeşler, sen Ankara'dasın, İstanbul'da bir şeyden diyorsun ve yetişeni kurtar diyorsun. İstanbul'daki o şehir canlı da olsa gelip de seni kurtarması mümkün değildir. Bu hiçbir eee böyle bir şey mümkün değildir. Ama diyelim ki gemidesiniz, fırtınaya fırtınaya eee koptu. SOS e, e, gönderdiniz. Sahip görevliye diyorsunuz ki biz acil e, durum var. Fırtınaya gemimiz su aldı. Alabora oluyoruz. Ee, dar yani zor durumdayız diye yazın edin diyorsunuz. Ve sahibi derhal harekete geçerek size doğru sizin mıntık doğru geliyor. Bu yapmış olduğunu iş, bu eto et nedir? E, şirk midir? Değildir. Bu şirk değildir. Siz bir işaret verdiniz. Oradaki insanlar ellerinden gelen bir takım şeylerle ve yardım edeceklerdir. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Ama adam efendim kendi taharetini almaktan aciz ihtiyalamış. Siz fırtınaya düştünüz diye yetiş ya filan dediniz. Ya nasıl gelsin yetişsin ya? Nasıl yapacak? Böyle bir şey söz konusu ee, olmaz. Bu e, şirktir değerli kardeşler. Bunun hiçbir örneği sahabe tarafından e, görünmemiştir. Yani hiçbir sahabe dua ederken yetiş ya Muhammed kurtar dediği denemişlerdir. O hayat sayken de o vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir e, medet bulma olayı söz konusu değildir. Bunlar zaten şirk, Sahabelerin şirk yapması elbette beklenemez. Doğru da değildir kardeşler. Diğer ayet teyime geçelim. İhzina sıratel mustafil İşte burada İbadette, yalvarışta yakarışta, şirket düşme olayı çok kolay olacağından dolayı ikinci bir dua ile Allah'tan yardım istiyoruz. Diyoruz ki doğru yola bizi ilet yaratıyoruz. Çünkü birçok insan çıkacak değerli kardeşler, ben de ehli sünnet ve cevaptanım diyecek, ben de benim yolum Kur'an yoludur diyecek, benim yolum peygamber yoludur diyecek, benim yolum e, sünnetin yoludur diyecek. Ben ayetlerle hadislerle yola çıkmışım ve bunlarla hükmediyorum ve bunları takip ediyorum. Ayetlerin, hadislerin yolundayım diyecektir. O yüzden hadis ile kabil birbirine karışacaktır. Ad diyetli insanlarla iyi diyetli insanlar birbirine karışacaktır. Ve insanlar doğrunun nerede olduğunu anlayamayacaklardır. Böyle zamanlar gelecektir. İşte bu durumda Yine sığınmamız gereken yüce makam, Rabbimizin makamıdır. İhdin astı râfal Ya Rabbi, biz ne kadar gayret etsek de belki yine doğru yola ulaşamayız. Sen kendi katından, bize fazlından ikram ederek, bize hidayet et, bize doğru yolu göster. Bize fil olmayan yolu göster. Tevhid yolunu göster. Hak yolu göster. Üzerinde Büyüyle, küçüğüyle, büyüyle, küçüğüyle e, hiç olmayan yolu bize göster ya Rabbi. Bizi o yola ilet ya Rabbi diye Allah'tan doğru yolu bulma konusunda yardım biliyoruz. İşte Allahu Teala işte benden bu şekilde yardım dileyin diyor. Ve burada örneğini gösteriyor. Sırafa lezine ana aleyhim. Ya Rabbi bizi öyle bir doğru yola ilet ki nimet verdiği insanların yoluna ilet. Yani cennete layık gördüğün, cenneti kendilerine vacip kıldığın, bu kulların cennetlik dediği salih kulların zümresine bizi ilhak et. Onlara göstermiş olduğun o hidayet yolunu, o cennet yolunu bize de göster cennet nimetini ve dünyadaki e, her türlü nimeti verdiğin, ahirette cennet nimetiyle müşerref kıldığın kılacağın, insanların yoluna e, bizi ilet. Onlara vermiş olduğun hidayet yolunu bize de göster diye dua ediyoruz. Dua Bu şekilde devam ediyor. İşte diğer e, ilerleyen bölümde Zeyn-i mağbubu Kendilerine sürdüğüm, kendilerine gazap ettiği, kendilerine kendilerini cehenneme layık gördüğüm ve kendilerine cenneti layık görmediği insanların yoluna değil. Şey, bizi Nefsimizle, şeytanla, şeytanın yardımcılarıyla baş başa bırakmak suretiyle böyle e, hidayete eremeyen ve bu şekilde hidayet yolunu kaybeden ve bu şekilde senin kazabına, kazabına muhatap olan insanların yoluna bizi düşürme bizi cehennemliklerin safına düşürme. Onların o sapkın yoluna bizi düşürme. Onların o sapkınlığından, yanlışlığından, dalaletinden bizi koru diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Burada bazı müfettirler El-Magduz-ı Aleyhim'den Yahudiler olduğunu ee, söylüyorlar. Ama bu ayetin manasında bir Daratmak yapmaktır değerli kardeşler Bu ayet gene bir ayettir. Yahudilerin yolları sokma demek ayetin manasını daratmak. Allah'ın gazaba gazaplandığı insanlar illa Yahudiler değil. Müslüman olduğu halde şirke bakan, istiyana bakan, her türlü günahlar ısrar eden insanlar da Allah'ın gazabına uğruyorlar. Dolayısıyla bu ayeti daha genel manada anlamak lazım. Kendilerine kazaplandığın hatalarından dolayı, hatalarında ısrarlarından dolayı, tevze etmediklerinden dolayı kendilerine kazatlandığın insanların yoluna bizi iletme diye ayetin manasını anlamak daha genel manada doğrudur. Böyle balim sapıklığa düşenlerin yoluna da bizi iletme. Tapukluğa düşen, bunu da derler ki bunlar da Hristiyanlar çünkü onlar tapukluğa düştü derler. Evet tapukluğa düşen sadece Hristiyanlar değil bugün e, Yahudiler de tapukluğa düşmüştür. E, daha Budistler de Hinduşlar da vesaire vesaire çok millet tapukluğa düşmüştür. Hatta Müslümanlar içinde bazı mezhepler Mısırîlik e, gibi işte bu e, beşer ettiğim cemaati gibi insanları bugün Müslümanları kandıran. Ee, bu zalim, bu dahil bu e, imansız bu insanlar da Müslümanlardan bir bölüm insanlardır. Müslümanlardır. Bunlar gibi e, birçok tatkın e, Müslüman mezhepler, Müslüman ekoller bulunmaktadır. Dolayısıyla biz bu duamızda, Rabbimizin bu ayet gelmesinde şekillenen bu duamızda diyoruz ki, dalalete düşenlerin yoluna da bizi iletme. Dalaletin yoluna gidenlerin e, zümresine bizi ilhas etme. Onların sapkınlığı gibi bizi de sapkınlığa düşürme. Onların sattığı yollara bizi düşürme. O yollardan bizi koru diye dua ve niyazda buluyoruz. Ardından da Tabii ki amin yok ama bizim bir insan olarak, bir mülkün olarak amin. Devrimiz gerekiyor. Bu duayı bu, bu ki burada değerli kardeşler ee, ne var? E, beşinci ayetten 7. ayete kadar üç tane ayette dua var. İşte bu duaların akabinde bizler amin diyoruz. Çünkü ne zaman amin diyoruz? Biz bu duayı kendimiz yapsak da amin diyoruz. Yani aldı kabul etmeniz, amin denik. Bir başkasından duysak da amin diyoruz değerli kardeşler. Evet, Hicadatimiz o din gününde cennet ve kullardan bizleri eylesin. Hicadatimiz ibadeti sadece kendisine özel kılmamızı, duayı, yalvarışı, yakarışı sadece kendisine hasretlerimizi, özel kırmamızı bizlere nasip eylesin. Bizlere doğru yolu göstersin. nimet verdiği insanların yoluna bizi iletsin. Kazaklandığı ve daralete düşen insanların yolundan bizleri muhafaza eylesin. Ve ahiru davana elhamdu illahi rabbil Ve sallallahu ala nebiyyina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, değerli kardeşler. ve Fatihah suretiyle ilgili özet olarak anlatacaklarım. Bunlar çoğuda davet ve irşat mana ışığında, davet ve irşat e, yönünden açısından ele aldık. Ayet-i ilmi ilmiyi yapmıyoruz. Çünkü ilmi teksir e, okullarda olur, üniversitelerde olur, akademik merkezlerde olur, değerli kardeşler. Şimdi inşallah Sorumuz varsa sorularımızı alalım. Yoksa ben sizden müsaade et Evet. Soru varsa lütfen kardeşlerimiz hemen ekrana yazsınlar. Şu anda herhangi bir soru gelmedi. Sanırım soru yok. Öyleyse değerli kardeşler geceniz mübarek olsun. Allah dinlediklerinizle amel etmeyin. Öncelikle dinledikleriniz doğru inşallah inşallah bunlara hakkıyla iman edip, Hakkıyla gerektiğini yapmayın. Tümlerinizle nasip eylesin inşallah. Evet. Bir soru mu var acaba diye bakıyorum. Evet. Soru değilmiş. Ekranda bir Biraz öpelemişti ama soru değilmiş Soru olduğunu düşünmüştüm. Diyor ki kardeşimiz Denip ee, e, kurman adam var demiş. Bu yanlış yazı galiba. Onu kasam ya da Kur'an kursuna versem nasıl olur? Bunu biraz daha yazar yazarmışsınız. Zilmiş kardeş. Kur'an kursuna versem olur mu? Neyi verzeykeniz? Kurban mı? Nedir? Yani kurban yazıyorsunuz. Kurban olacak galiba. Kurban adayı mı var? demek istiyorsunuz? Evet. Kurban. Evet. Kurban adarı var. Kurbanın parasını versek olur mu? Veya kendisini satın alıp vermek mi lazım? <gülüyor> evet. Değerli kardeşler, kurban eğer adak olarak verdiyseniz, bunu satın alıp e, neyi adak ettiyseniz, Hangi cinsten adak ettiyseniz o adağı satın alıp ee, kesmek ve fakirlere et, etini dağıtmak e, durumundasınız. Ve o etten sizler yiyemezsiniz. Aileniz bakmak ve olduğunuz insanlar yiyemez. Fakat sizin vaktiniz yok. Pazara gidip kurban alacak vaktiniz yok. Bu durumda şöyle diyebilirsiniz. Bir Kur'an dışına gidip veya biz hayır vakfına gidip veya işte e, Türkiye'de hayır kurumları var. E, acil yardım e, kurumları, hayır kurumları e, var. Bu kurumlardan birine gidip e, ben şöyle bir adaım vardı. E, fakat bu adağı e, nereden alacağımı bilmiyorum. Vaktim de yok. Ben sizi vekil e, tayin ediyorum parasını da veriyorum. Lütfen benim adıma bu kurbanı alın. Çekin fakirlere dağıtın. Ben sizin bu konuda vekil tayin ettim. diyorsunuz. O da o vekili vekaleti kabul ederse siz adanınızı yerine getirmiş oluyorsunuz. Hepsi bu. Evet. Bakın turban mı? Allah seninle razı olsun. Allah adaklarınızı kabul etsin. Evet. Bugün herhalde tek bir soru vardı. Ee, başka da bir soru yok. Peki. inşallah ileride sorular olacaktır. Ee, sizler günlük yaşantınızda karşı karşıya gelmiş olduğunuz ahbaplarınızdan, arkadaşlarınızdan duymuş olduğunuz soruları bir tarafa not etmek suretiyle buradan e, bizden bilgi isteyebilirsiniz bu konuyla ilgili inşallah. Peki. Geleceğiniz varız olsun dinlediğiniz için Allah sizden razı olsun. allah Teala bu göstermiş olduğunuz sabrın karşılığını en güzel şekilde sizlere versin inşallah. Selamünaleyküm, Aleyküm ve ve